Merhaba Yeni Bir Yeşil Galka programına daha hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ekipten ben Özgül Erdemli Mutlu. Ben Özlem Katı Söz. E, bugünkü programımızda aslında radyomuzda e, kazanın olduğu Ermenekte, Konya Ermenek, Karaman Ermenek'te gerçekleşen maden kazasından bir radyomuzda çok çeşitli açılardan konu değerlendirildi. Biz de e, yine bu konuyla ilgili olarak e, Tema Vakfı'nın... ...geçen sene hazırladığı raporda katkı veren e, insanlardan e, biri olan, uzmanlarımızdan biri olan Tahir Öngür'e bağlanacağız. Onu konuk edeceğiz ve aslında Ermenek'teki e, kömür madeni, Ermenek'in altındaki e, yeraltı sistemi sistemiyle ilgili bilgi e, alacağız. Ama onun öncesinde aslında haftanın iyi haberi, kötü haberi diye bakarken Özlem'le iyi bir haber... Yok yani biliyorsunuz zaten bu gündemde de maalesef çok hani müjdeli doğa kazanımı anlamında doğa koruma çalışmada müjdeli bir haberimiz yok ama gelecek haftalarda inşallah başka bir haberler olur ama bir ihtimal tam müjdeli haber olmasa bile iyi haber gibi duran Valdebağ'dan. Yeni bir e, gündemde bir gelişmeler var. O konuyu dinleyelim Özlem senden. Evet en son e, haber Valdeba'da Üsküdar Belediyesi ile Valdeba'daki e, bu protestoları eylemleri gerçekleştiren insanların masaya oturduğu e, yönünde. E, biz de uzlaşacaklarına, iyi iç açıcı haberler alacağımızı umuyoruz Valdeba'dan. Evet geçen hafta daha, tam geçen perşembe günü bizde Valdeba e, gönüllülerinden dernekten bir arkadaşımızı konuk etmiştik maalesef perşembe günü ortam tekrar gerildi müdahale oldu ama bir hafta sonrasında en azından tünelin sonunda bir ışık görünüyor gibi umarız bir çözüme ulaşsın uyuyoruz e, tabii bir açıdan baktığımızda da e, konu valide bağ olsun, başka e, mücadeleler olsun. Baktığımızda hep şeyi hatırlamak lazım. Hani hepimizin derdi aynı. Hani biz siz diye bir şey yok. Baktığımızda Üsküdar Belediyesi, bölgedekiler, sivil toplum kuruluşları, konuyla ilgili farklı görüşleri olan kesimlerde aslında e, hakikaten bir masaya oturduğunda herkes derdini çok net bir şekilde ifade ettiğinde mutlaka e, bir ortak nokta bulunabilir. Keşke geçen perşembe ve daha öncesindeki... Artış ve gerginlik müdahale olmadan bunlar olabilseydi. Ama en azından gelinen noktada da umarız ki gelecek hafta itibariyle daha iyi haberleri duyururuz. Buradan aslında biz de çok konuyu uzatmadan birazdan konumuza bağlanacağız. Bugün Özlem'le birlikte yapıyoruz. Özlem Tema Vakfı Çevre Politikaları ekibinden ama aynı zamanda da Tema Vakfı'nın kömür projesinin koordinatörü. Ee, ...Karaman Ermenek e, özelinde değil ama... ...genel olarak Konya Karaman Kapalı Havzası'nda... E, ...Tema Vakfı'nın önceki projelerinde de... E, ...koordinatör olarak görev almıştı. Oradan girmek istiyorum Özlem. Hani genel olarak sen sahayı biliyorsun. Sahada da çok çalışmalar yapıyorsun. E, burayla ilgili Tema Vakfı ne yapıyor? E, sen neler yapıyordun sen ve ekibin? Onunla ilgili bize biraz bilgi verebilir misin? Tabii ki. E, Konya Karapınar... E, ...Mikro Havzası, Karapınar Mikro Havzası derken e, işte Karapınar, Ereğli, e, Karaman'ın bir kısmı Akçaşehir, Ayranca ilçeleri gibi... E, ...bu bölgeyi kapsayan e, alanda Tema Vakfı 2006 yılından beri e, farklı çeşitli çalışmalar sürdürüyor. E, çalışmaların özü e, sürdürülebilir toprak yönetimi... E, yani toprak koruma ve su koruma anlayışını benimseyen e, arazi kullanımı yöntemlerinin modellerinin yaygınlaştırılması ve benimsetilmesi. Bununla ilgili e, bir takım Çukurova Üniversitesi ile bilimsel araştırmalar yürütüldü. E, sonrasında da e, demonstrasyon arazileriyle örnek uygulama modelleriyle yaygınlaştırılmaya çalışıldı. Dolayısıyla Tema Vakfı uzun zamandan beri o bölgede çalışıyor. E, zaten... ...kömürle ilgili çalışmalara başlamamız da... ...tam projenin 2012 yılında, son yılında... E, ...orada bir kömür rezervinin tespit edilmesine denk geldi. Kim ee, tespit ediyor? Maden Tetkik Arama Enstitüsü mü? Aynen öyle. Maden Tetkik ara, Arama. Onunla paralel olarak e, yani zaten biliyorsunuz... ...2012 yılı Enerji Bakanlığı tarafından kömür yılı ilan edildi. Yani... E, Elektrik üretmek amacıyla Türkiye'deki kömürlerin limit ve kömür rezervlerinin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, bunların nasıl kullanılabileceğine yönelik de plan proje çalışmalarının başlaması için süreçler başlatıldı. Konya Karapınar Karaman bölgesindeki alanda da Türkiye'nin en büyük ikinci kömür rezervi. ...tespit edildi. 1.8 e, milyar tonluk büyük bir rezerv. E, haliyle de e, burası işte hani olumlu anlamda bir enerji işte Karapınar, Karaman enerji üssü haline getireceğiz, enerji üreteceğiz. İşte büyük bir termik santral yapılacağız yapacağız diyerek de e, pozitif anlamda idare tarafından lanse edildi. E, biz de tam hani bir yandan orada bir toprak koruma projesi yaparken karşımıza böyle bir... E, Hani tehdit diyeceğim ya da böyle bir gerçekle karşılaştık. Ee, ve ter, termik santralin ve maden, oradaki madenciliğin, kömür madenciliğinin e, bölgeye yapacağı etkilerle ilgili e, bir e, bilimsel bir çalışma yaptık. E, 12 bilim insanını bir araya getirdik. İşte saha çalışmaları yaptık. E, diğer işte bilimsel çalışmaları taradık. E, ve senin de bildiğin gibi e, 2013 yılı sonunda raporu ...tamamladık ve sunduk. E, rapor hem... Ben burada bir şey soracağım. Bu rapor e, kaza olduğundan beri sosyal medyada da Hı -hı. E, dolaşan rapor değil mi? İstersen evet. bir hani raporun başlığı ve kapsamını senden dinleyelim. E, ondan sonra da konuyla ilgili olarak e, konuğumuza Tahir Öngür'e bağlanalım. Tabii ki e, rapor temel... ...yani ilk birkaç bölümden oluşuyor diyebiliriz. E, bir bölümünde... Konya, Karapınar, Karaman bölgesindeki ekolojik değerleri, su değerlerini, toprak değerlerini anlatıyor, özetliyor. Diğer ikinci kısmında da kömür madenciliğinin ve burada bu madenciliğe dayanarak inşa edilecek termik santralin bu değerlere olan olabilecek muhtemel etkilerini anlatıyor. E, bu kadar gündeme gelmiş olmasının bir sebebi de raporda tabii ki e, su, yeraltı suları ile ilgili çok ciddi çalışmalar ve öngörüler var. E, Konya Karapınar e, Karaman bölgesinin yer yani Tahir Hoca tabii ki bunları çok daha detaylı anlatacak. Yeraltı su sistemi Ermenik'ten farklı olmakla beraber çok hassas e, hani titizlikle detaylı çalışmalar gerektiren herhangi bir e, müdahaleden önce gerektiren e, özel hassas bir alan. E biz hani dediğim gibi raporda da bu etkilerin hani ne büyüklükte olabileceğini, ne tür önlemler alınmazsa hangi kayıpları yaşayabileceğimize dair bir bakış açısı sağlıyor. Çünkü bildiğiniz gibi hem Konya Karaman, hem Konya hem Karaman temel olarak ekonomisi tarıma bağlı bölgeler. Burada... ...yapılacak bu kömür madenciliği ve daha sonra termik santralin etkileri... ...aslında sadece o bölgeyle sınırlı kalmayacak. Yani Türkiye'yi besleyen bir bölge olduğu için... ...bütün Türkiye'de bu e, olayın etkilerini hissedeceğiz. Ayrıca yeraltı su sistemine olacak e, bir müdahalenin... E, ...havzanın hangi, neresinden hangi e, etkileri etkilerle çıkacağını da... E, ...şu an bilemiyoruz ve aslında, yapılan çalışmalarda aslında bir takım çevresel etki değerlendirme çalışmaları yapıldı... ...buradaki kömür ocağı ile ilgili ee, ve onlar da öngörmüyor. Aslında bu çevresel etki değerlendirme raporları da e, bu etkileri öngörmüyor. Dolayısıyla bu kadar gündeme gelmiş olmasının sebebi bu. Yani e, bir takım su baskınları olabilir, havzanın su sistemi bozulacağı için, değişeceği için e, su baskınları yaşanabilir diye raporun öngörüleri vardı. Ee, hani Ermenek'te de buna benzer bir olay yaşanması e, gündeme getirdi. Ama dediğim gibi Ermeney'in hani hidrolojik yapısı, e, yeraltı yapısı Karapınardan farklı. Tabii yani burada bir de şey çok önemli. Şimdi Tahir Bey dağıttığımızda onu da bekletmeden dediğin gibi Ermenek'te bir de tabii şunu da dinleyicilerimize e, vurgulamak isterim. Ermenek'teki kazada mevcut bir e, işletme var. Mevcut bir e, kapalı e, ocak sistemde bir kömür madenciliği var. Tema Vakfı'nın bu bir senelik 2006'da bölgeyle ilgili çalışmaları vardı ama e, söz konusu termik santral ve kömürle ilgili olarak raporunu... Hazırlamasının arkasındaki sebep yeni yapılacak e, kömür e, ocaklarını engellemek. Öncelikle kömürün bu tahıl e, ambarı dediğimiz Türkiye'nin önemli tarım, önemli verimli topraklarından, önemli büyük havalarından biri olan... Bölgede kömür madenciliği yapılmasını engellemek evet, ve evet. ikinci olarak da tabii ki bu kömürü kullanarak, linyit kömürü bunu da bahsetmek lazım tabii, linyit kömürü kullanarak yapılacak olan büyük termik santral projesini engellemek. Dolayısıyla e, sosyal medyada yayıldığı gündeme getirildi konu ama burada e, Teva Vakfı'nın mücadele ettiği tabii ki kömür madenciliği kendi başına e, etkileri çok daha kapsamlı değerlendirmeli ama bizim raporumuz Henüz olmayan chat süreçleri devam eden kömür madenciliğine yeni kömür maden ocaklarını engellemek ve onu takiben de termik santrali engellemeyen olmalı. Oysa Ermenek'te kapalı ocak sistemdeki yaşanan bir kaza söz konusu. Biz de Özlem'e teşekkür ediyoruz. Hani genel toparlamayı yaptı. Şimdi hattımızda Tema Vakfı Bilim Kurulu üyelerinden. Aynı zamanda da e, dinleyicilerimizin yine tanıdığı e, bir isim e, hidro, e, hidrojeolog, e, yüksek jeoloji mühendisi Tahir Öngör var. Tahir Bey merhaba, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ee, biz biraz e, Tema Vakfı'nın raporundan ve neden e, bizim e, bölgede çalıştığımızdan özlemle birlikte bahsettik. Ama aslında bugün sizi konuk etme sebebimiz e, Ermenek maden kazasına yönelik. E, onun için ben burada sö sözü size bırakmak istiyorum. E, bu konuyla ilgili olarak e, yazılar da çıktı basında. Neye dikkat çekmek istersiniz? Neden farklı orası? Onu sizden dinlemek isteriz. Hem jeolojik ortam olarak farklı, ee, karaman Karapınar, pınar arasındaki Temaoklup raporuna konu olan alandaki kömür sahası düz Ova'da e, 360 metre derinliğe kadar inen değişik tabakalar var 370 yani 350 metreden daha derin kazılar yapılması gerekli. Ee, öbürü ise Termelek küresi ise e, işte 600'de 1000 metre arası 100 metre arası değişen e, sıtlar vadiler filan olduğu. Torosların eteklerindeydi olan. Ee, jeolojisinin bir yanı bu. Kömür taşıyan tabakalar öbüründe daha geçirimli çakıllı kumlu tabakalar da var üzerinde Karapınar tarafında. Ermenek'te ise ince daneli tabanında Torosların oluşturduğu o kireç taşlarının karşılık büyük erime boşlukları olan çok su aktarabilen kireç taşları var. O yüzden de hatta bir hocamız bu bir altı nehlidir şeklinde bir yorum yaptı büyük jeolojik altyapı olarak böyle bir fark var. Ama bir de işletme açısından farklı. Konya Karap, şey, Kahraman Karapınar, Ereğli arasındaki sahada açık işletme yapılacak. Elbistan gibi falan derin bir kazı yapılacak. Basamak basamak şeyler oluşacak. Onun e, uygulamasını kolaylaştırmak, güvenliğini arttırmak için de ister istemez daha önceden kuyular açılıp yer suyu seviyesi düşürülecek. Kurutulacak orası. O rapora konu olan e, rahatsızlık rezyonlardan biri oydu. Oradaki çok önemli, değerli bir kaynak olan yeraltı suyunun tüketilmesi, yok edilmesi Bu tarafta ise galerilerle yeraltı işletmesi yapılıyor. Burada suyun işletmeye verebileceği zararları önleyebilmek için bu sefer e, galerinizin yakın çevresinde bir kurutma önlemi almanız gerekli. E, biraz daha düşük, geçirgenlikli bir tabaka istifi söz konusu. O yüzden ha tamam işte bak kuru su gelmiyor falan. Ondan sonra da bitişip de birikmiş ocaktan birdenbire aradaki engel koyduğunuz engeli yıkıp gelen su sanki bir olağanüstü bir beklenmedik bir şeymiş gibi yorumlanabiliyor. Böyle temel farklar var. Peki şey açısından genel olarak teşekkür ederiz o farkı da belirttiğiniz için. E, çünkü hakikaten e, biz de doğru bilgiyi e, vermek isteriz. Burada sadece tema vakfı olarak değil yani genel olarak e, kömür özlemin de bahsettiği gibi 2012 senesi kömür yılıydı. Türkiye'de e, özellikle 2012'den so sonra da çok artan bir kömür yatırımı e, termik santral enerji planlarınızda termik santrallerin önde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sadece bu bölgede değil Türkiye çapındaki e, chat süreci devam eden, yeni verilecek lisanslar söz konusu çok artan bir kömür derdimiz var özetle. Onun için o kapsamda da konuya biz tema vakfı olarak dikkat çekiyoruz ama Ermenek farklı sizin yapı olarak da bu anlamda arasındaki farkları belirtmeniz iyi oldu. Ben bir şey onu devam bir soru da sormak istiyorum. Sahanın yapısından bahsettiniz. Yani bölgenin kırılgan yapısıyla bu sahanın delik deşik olmasıyla ilgili de hani birkaç şey söyleyebilirseniz tam da biz de kafamızda oturtabilelim. Şöyle söyleyeyim. Buradaki kömür, Ermenek'teki kömür, şeyden e, Karapınar güneyindeki kömürden biraz daha yaşlı, hı hı. daha fazla yük taşımış. Ondan ötürü de daha e, kendi kendini geliştirebilmiş. Buradaki kömür, Afrika kömürüsüden diye bakarsanız internetteki sayı olanı, öyle pazarlanıyor. 3500 e, kalorilik bir ısı değeri var. Şeydeki ise genç. Çamur gibi bir şey, <gülüyor> 1300-1200 kalorilik bir değeri var. Ondan ötürü e, Ermeni'ye çıkan kömür oradan dolayı yakmak için pazara sürülüyor. Fırıncı <gülüyor> alıyor, evler alıyor, bilmemiz başka işletmeler alıyor. Bir kömür santralını besleyecek bir kömür değil. Biraz da bundan ötürü olmalı ki esas bu sorunun buradaki işletmeyi sorun kılan yan e, rödevansla parçalanmış bir harıza söz konusu çok sayıda 8-9 tane işletme var. Bir, bir, bu görüntüsünden bakıldığında çok iyi görüyor. Orada bir öbek, orada bir öbek, orada bir öbek. Ee, burası hepsi başka başka insanlara evinmiş ama aynı kömür avlası. Nedeni de işte böyle kolayca pazarlanıp iyi para getirdiği için küçük işletmesi, küçük sayılabilecek yatırımcılara da e, çekici görülmesinin nedeni yüksek ısıl değeri oluşuyor. 3500 kilo, şey, kalori. kilo kalori. Şimdi bu farkı da Sonuçta kamuyu da yanlışa sürüklemiş. Ya ben bunu Rödevans'a vereyim. İşte bu arkadaşa bu kısım, bu taraf vereyim. Bu arkadaşa bu taraf vereyim. 2010'da buraya üretmiş, 2012'de buraya üretsin. Bitişinde de üç, eski işletme vardı, o bitirdi. Denecek şekilde kaynağı parçalamış olması kamunun ciddi bir hatası. Rödevans demek şu, adam bir ton kömür üretiyor, diğer iki bin liraya satıyorsa, 115 Rödevans'a 115'ini kalkıp da oradan da şey veriyor bakanlığa ya da işte neyse TKY veriyor. Bu herkesin her şeyden kaçamak yapmasına neden olan bir şey. Su burada var. Yara suyunun altında işletme yapılıyor. 375 metre derinlikte de dendi ilk gün. O suyu gidermeden o suyu çalışacağınız yer bir kuru tutmadan orada çalışıyor olmak ciddi bir şekilde riski ama adam mecbur. Uy yani piyasa koşullarına göre satacak sattığının bilmem ne kadarını da devlete verecek. Devletin bu konuda ciddi sorunları var. Çünkü anayasaya göre de maden yasasına göre de burada ruhsat sahibi olarak da yeraltı kaynağı ve bu kömür doğrudan göre kamu Devletin yönetici Orada çalışan insanların güvenliği de devlet tarafından denetlenmesi gereken bir şey. Bakın bundan işletmeciler solda sıfır. Sayısız Kamu görevlisi mühendis, sayısız kamu görevlisi yönetici bu konuda tam anlamıyla kusurlu ve yargılanması gerekenler onlar diye düşünüyorum. Peki hocam Karapınar'daki, Karapınar'ın güneyindeki Konya, Karapınar, Karaman'daki rezervle ilgili rezerve bu açıdan bakarsak çok daha geniş ölçekli bir... Ocak olacak. Açık ocak işletmesi olacak. Ee, kömürün ısıl değerinin orada bu kadar yüksek olmadığından da bahsettiniz. Ee, termik santralde yakmak için peki uygun mu? Yani bu Başka küm... bir şey yaramaz. Yani öyle düşük kalorili olduğundan ötürü. Peki termik santralde yaktığımızda e, yakıldığında daha doğrusu bunun, bunun bir yararı, kamu yararı olduğunu söyleyebilir miyiz? Çünkü... Ee, hani dediniz ya çamur gibi aslında ee, kömür bile denmez şeklinde açıkladınız evet. ama yani Türkiye'nin e, Afshin Albistan'dan sonraki en büyük ikinci kömür rezervi olduğu söyleniyor. Evet miktar olarak hacim olarak sonunda termik santralın kapasitesi olarak öyle görünüyor ama başka bir şey var mesela e, tema raporun bir kısa bir bölümünde sağlık etkileriyle ilgili de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden taşınan bir takım çalışma sonuçları var. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi sağlık değerlendirmeler var. Her şey para ya onlar için. Sonunda o kömür santralının ocağın çalışması, santralda kömürün yakılması, elektrik üretilmesinin sağlık maliyeti hesaplanıyor. O işi yapmış olmaktan çok daha ağır bir bedeli var ama kamuya. Çok sayıda insan kanser oluyor. Bugüne kadar Türkiye'de hiç sözü bile edinmemişti. Civa Bileşenleri de e, özel, çok uçucu, hemen hemen hiç havadan yere inmeyen bir takım şeyler salgılıyor. E, Amerika Birleşik Devletlerindeki santrallardan çıkan e, şeyler, civa, bileşenleri, kol, e, polimerleri Çin'de insan öldürüyor. Yani o açıdan baktığınız zaman kazayla ölen insanlardan çok daha fazlasının Konya Karapınar Hazırsı'ndaki kömür işletmesi gerçekleşirse, o santrallar kurulursa, haber bile olmayacak şekilde binlerce insanın kanserden ya da başka nedenle ölmesi söz konusu. Tabii bunu siz deyince aynen demin başka Türkiye'deki diğer bölgelerden bahsediyorduk. Aklıma Tahir Bey sizi dinlerken Zonguldak'ta ki hastalıklarla ilgili haberler geldi Zonguldak'taki biliyorsunuz bir sürü termik santral yüzünden yatağın için çalışma çalışmalar var aynen evet. yatağın için Afşin Elbistan'a baktığımızda zaten senelerdir e, hani unutuluyor dediğinizde hakikaten çok haklısınız yavaş yavaş yavaş yavaş orada e, ecel oluyor evet. yani baktığınız zaman önce ecel oluyor o çocuklar öyle eğitim kalıyor babam hasta oldu diye zannediyor. Ani bir yıkım değil ama yaygın bir yıkım söz konusu. Yani neresinden baksanız hem madenin, madenden sebep yani kömür madenlerinin verdiği zararlar e, özellikle ge gerekli güvenlik evet. önlemleri alınmadığında çalışan işçilerimiz Ermenek'te gördüğümüz gibi maalesef bir kere daha bir kere daha bu sene içinde ard arda yaşadığımız gibi e, güvenlik önlemleri gerekli kontrollerin yapılmaması sebeple e, maden işçilerinin. ...hayatını kaybetmesi... ...onun dışında hayatı kaybetmeyenlerin ötesinde hastalıklar... E, ...madende çalışan kişilerin hastalıkları... ...ama termik santral konusuna gelince ayrı boyut dediğiniz gibi... Yani ...her açıdan e, doğaya zararı, insan sağlığına zararı... ...hayvan sağlığına, tarıma tema Vakfı'nın altını çizdiği şeyi ben bir kere daha burada vurgulamak ihtiyacı duyuyorum. Hakikaten konu ne olursa olsun yer altındaki madenimiz. Tabii ki enerjiye ihtiyacımız var. Yeraltı madenleri önemli. Evet e, madenciliğe kategorik olarak hayır demiyoruz. Ama baktığınız zaman Artvin'deki altın madeni olsun Cerattepe'deki, Çaldağ'daki Nikel madeni olsun, Konya Karaman'daki kömür madeni olsun... Oldukları yere baktığımızda hepsi çok değerli tarım ürünlerin olduğu yerler. Dolayısıyla yerin altındaki cevherden daha değerlisi yerin üstündeki cevherimiz. Yani tarım ürünlerimiz. Ee, bu açıdan tabii ki çok ayrı bir konuya giriyor oraya. Şu anda girmemize pek imkan yok ama hani kalkınma modeli ve kalkınmacı yaklaşımı da e, sorgulamak gerekiyor. O anlamda o dertler bitmiyor hiç değilse oraya yola çıkıldığında ilk sorgulanması gereken enerjiyle ilgili yaratılan mikler, büyük enerji ihtiyacımız olduğu alanları ve enerjinin en ucuzunun tutumlu kullanım ve tasarruf olduğunun üzerinde durarak başlamak lazım. Yoksa o Karaman, Karapınar'daki kömür santralı çalışmaya başladığı zaman 5300 megavat elektrik üretilecek ama biz Avrupa'nın neredeyse bütün kurdasını da İskenderun'da, Samsun'da alıyoruz. Ar ocaklarında e, elektrikle ergitiyoruz ve onlara tekrar kömür satıyoruz, şey satıyoruz, çelik çubuk satıyoruz. Bu 25 milyar kilovat saat yıllık elektrik tüketiyor bu, bu sektör. Dünyada yok böyle bir şey. Yani biz o ev, onların pisliğini burada, bütün geri kalan pisliğiyle birlikte biz çekip e, kul tüketebilmek için onlara temizlik verebilmek için elektrik üretmek zorunda hissediyoruz. Kendimizde. Hayır bu yalan bu yanlış. 3-5 Çok... kişinin yatırımı e, fizibil oluyor bu sayede. O, o. Aslında evet buna da dikkat çekmeniz iyi oldu. Biz raporumuzun basın toplantısında da e, sizin bu bahsettiğiniz konuları İsmail Hoca'da benzerlerini bahsetmişti. Hakikaten e, enerji politikasına bütüncül bakıldığı zaman e, yoğun kirletenler, e, hurda sanayisi... ...onlara baktığımızda ve enerji verimliliği... ...orada da gene size tamamen katılıyoruz... ...Tema Vakfı olarak da sadece stüdyoda Özlem ben değil... ...hani hakikaten baktığınızda enerji verimliliği... ...ve bu politikalar, enerji tasarrufu ile ilgili çalışmalar yapıldığında... ...zaten enerji açığımız denen şeylerle ilgili... E, ...rakamlarda da bir e, farklılık olduğunu göreceğiz. Bu arada Tahir Bey... ...kalan dakikamızda bakıyorum... ...dört dakikamız kaldı... E, ...aslında sizin gene... Az önce bahsettiğimiz bir şeye kısaca geri dönmek istiyorum. Ee, bu farklı havzaların tekil olarak çet mi oluyor kömür havzaları ile ilgili olarak yani hani bir yerde bakıldığında e, kümülatif olarak yapılması mümkün değil mi? Yani sadece tekil ocakların tekil santrallerin incelenmesi mi yapılıyor? şart aslında yasadaki yasanın şeyine göre sözlerine göre. E, Ortak etkilerinin bir üzerine bine etkilerinin değerlendirme konusu olması lazım bu tür işletmelerin. Ama işletme rusluğu 10 tane ise aynı hafızada her birinin hele hele sahipleri farklı her biri için ayrı bir çet hazırlanıyor. Öbürlerin etkisiyle birlikte nasıl daha büyüyen etkiler olduğu konusunda hiçbir şey kamu görevlileri de sorgulamıyor onu rahatça geçirmeye çalışıyorlar. Ermenek'le ilgili dikkat çekmek istediğin çok kısa bir şey tabii daha tabii, var. Buyurun. Onu da söyleyelim, kapatalım programı. Tabii. Bir sürü bilinmez var, o ayrı bir şey. Fakat şu anda e, insanların orada muhtemelen ölmüş olduğu yerdeki işletmenin başlangıçta 375 metre derinlikte olduğu söyleniyordu. Ondan sonra haritadan baktığımızda ağız kotunun 922 metre olduğu görülüyordu. Dün akşam Mehmet Torun da e, katıldığı bir programda o bilgiyi aktardı. Ama dün başbakan efendim 811 metre kotunda su olduğunu, işte 777 metre kotunda da kuyu tabanının olduğunu söyledi. Kuyunun yerine bak, ocağın yerine baktığınız zaman o ocak 300 375 metre derinlikli değil olmamış olması gerekir. Böylesine ciddi bir bilgi şey var, kirliliği var. Güvenilir bir bilgi yok ortalıkta. Bu Trabzon'dan önemli. Hemen 3 kilometre ötede Ermenek barajı var abuk Sabık küçücük bir elektrik miktarda elektriği üretiyor. Türkiye'nin en yüksek barajı diye de övünülüyor. Alman kredileriyle Alman iş makineleri satın alınarak yapılmış. Avusturya kredisiyle Avusturya iş makineleri satın alınarak yapılmış. O barajın su yüksekliği şu anda 690 yanlış söylemeyeyim. Evet. 690 metre. O su bu tarafı ne kadar etkiler son derece önemli. Ama bunun değerlendirilmesi için de en önemli bilgi bu Ocak Hangi kotdadır denize seviyesine göre ve ne derinliktedir? Her biri birbirine çelişen bir sürü bilgi var Başbakan bile. Bunlar garip inanılmaz bir şey söyledi. Daha konuşacağımız konular var Tarve ama <gülüyor> konuyu kapatıyoruz. Da. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Kolay gelsin. Tekrar görüşmek senin. üzere. Teşekkür ederiz. O zaman yeni bir Yeşil Dalga programında daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.